«Emmâ ba'd fe inne aslaqa al hadithi kitabullah, ve hayral heddi heddi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'a'tin dalâle, ve kulle dalâletin fin nâr, ba'd». Evet, Müslümanlar <gülüyor> yine bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisini açıklamaya çalışacağız. Müslimin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu bi yedihi ve illen yastati' fa bi ve illen yastati' fa bi ve dalika adhafu'ul iman. Rawahu Müslim. Evet Müslümanlar yani inşallah bu hadise bakış açımız geçenki derslerimizde de söylediğimiz gibi hayatımızdaki bu hadisle alakalı eksik kalan kısmı inşallah bu hadiste tamamlayacağız. Belki daha önce bu hadisi duymuştuk. Belki daha önce bu hadisle alakalı bilginiz malumatımız vardı. Ama hadisi farklı anlamıştık veya hayatımıza bir türlü geçirememiştik. Hayatımızın o yönü eksikti. İnşallah bu hadis bizim hayatımızın o yönünü tamamlamaya duyduktan sonra da o hadisi amel etmeye hayata dökmeye inşallah vesile olsun. Okuyacağımız bu hadis ve bunun benzeri bazı hadisler var ki günlük hayatımızda kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman yani unutmamız, terk etmemiz, zikretmememiz mümkün değil. Ya yani bütün hadisler öyle değil mi hocam? Tabii ki biz diğer hadislere kesinlikle öyle değil demiyoruz ama bazı hadisler var mesela diyelim ki ilimle alakalı hadisler daha çok alimleri ilgilendirebilir. Ticaretle alakalı hadisler daha çok tacirleri ilgilendirebilir. Ne bileyim verasetle alakalı hadisler mirasla alakalı hukuku ilgilendirir. Haçla alakalı hadisler hac zamanına ait hadislerdir. Yani farklı farklı ibadetleri bildiren hadisler o ibadetlerin o dönemlerine sadece hitap eder. Ama bazı hadisler var ki hayatımızın 24 saatini günümüzün 24 saatini kuşatan hiçbir zaman yanımızdan ayrılması ayrılmaması gereken hadislerdir ki bugünkü okuyacağımız hadiste kesinlikle hayatımızın hiçbir anında terk etmememiz ...gereken bir hadistir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki... ...sizlerden bir kişi bir münker görürse... ...bir kötülük görürse... ...onu eliyle değiştirsin. Şayet gücü yetemezse... ...diliyle değiştirsin. Yine gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Bu da diyor imanın en zayıf noktasıdır imanın en alt noktasıdır. Bundan öteye başka bir imanda yer, kişinin kalbinde başka bir imana yer yoktur. O zaman elimizle, dilimizle, kalbimizle münkeri değiştirmekle muhatabız. Bunun dışında da imandan başka bir şey yok. Ne demek? Yani hiçbir değişikliğe gitmeyen imanını kontrol etmesi gerekir. Şimdi şunu bir kere bilmemiz gerekiyor ki Müslümanlar bizler toplumda yaşamaya ...cemaatler içerisinde yaşamaya, cemaatten kastım topluluk, kalabalıklar içerisinde yaşamaya... ...yaşamayla karşı karşıya bırakılmış kullarız. Allah Azze ve Celle bizim toplum içerisinde, cemaat içerisinde kalabalık insanlar, kalabalık halkalar içerisinde yaşamamızı emretmiş. Sizlerden bir kişi münker görürse daha çıksın, inzivaya çekilsin, insanları terk etsin... ...diğerde böyle bir şeyle biz muhatap olmamışız. Sizlerden birisi bir münker görürse... O toplumun hünkerini değiştirsin, o toplumu ıslah etmeye çalışsın. Onun için bizler toplum içerisinde yaşamaya mahkum edilmiş insanlarız. Toplumu kendimizi topluma değil, toplumu kendimize benzetmek zorundayız. Eğer bizler hidayet üzere isek, bizler doğru yolda isek toplumu kendimize benzetmeye çalışmak zorundayız toplum kalabalık, toplum güçlü, toplum daha toplumun işte sırtı daha kalın. Arkasını sıvazlayanlar var deyip kendimizi topluma yansıtırsak, kendimizi topluma uydurmuş olursak o zaman biz bu hadise kesinlikle muhatap olmuş olmayız. Şunu bileceğiz ki toplumdan kaçamayız. İslam inzivaya çekilmeyi, dağa çıkmayı, insanları terk etmeyi Bedevi bir hayat yaşamayı, köyde yaşamayı, şehri terk etmeyi kesinlikle emretmiyor. İslam mücadeleyi emrediyor, İslam hareketi emrediyor, İslam tebliği emrediyor, İslam daveti emrediyor, İslam toplumla iç içe olmayı emrediyor. Ama nasıl toplumla iç içe olmayı emrediyor? Bir münker gördüğün zaman toplumda o münkeri düzel, toplumu ıslah etmeye çalış, İslam bunu emrediyor. Şimdi içinde bulunacağım, içinde bulunmamız gereken toplum veya içinde bulunacağımız cemaatin niçin bizden böyle bir talebi var? Çünkü bulunacağımız toplumlarda, meydanlarda, zamanlarda işte bileyim, ortamlarda kimisi namaz kılacak, kimisi namazını terk edecek. Kimisi zina yapacak, kimisi yapmayacak. Kimisi içki içecek, kimisi içmeyecek. Kimisi faiz diyecek, kimisi yemeyecek. Yani iki türlü. Bunun haricinde başka bir insanla karşılaşamazsınız toplumda. Yani kimisi ya Allah'ın emirlerine uyacak ya da Allah'ın emirlerine isyan edecek. Peki bizim böyle bir ortamda ne yapmamız gerekiyor? Bizim böyle bir ortamda Allah'ın emirlerine riayet eden, Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlarla olup, Allah'ın emirlerine isyan edenler, eden insanları da o topluluktan kurtarıp bu tarafa geçirmeye çalışmak. Bizim dünyadaki mücadelemiz bu. Dünyaya gönderiliş maksadımız bu. Allah Azze ve Celle bunu kitabında birçok ayette, bir iki ayette demiyorum belki yüzlerce ayette bunu bizlere emretmiş ve önceki kavimlerde helak, helaka söz konusu olmak üzere de Allahuze vecelle bu olayı zikretmiştir. Önceki kavimler helak şey tebliği bıraktıkları için, daveti bıraktıkları için, toplumdan uzaklaşmaya çalıştıkları için, toplumu ıslah etmedikleri için Allahuze vecelle onları helak etmiş. Evet. Bizler Allah Azze ve Celle'nin bizleri yaratmasıyla ve yine Allah'ın yaratmış olduğu bu dünyaya gelmemizden itibaren, o andan itibaren bizim üzerimize kurulan tuzaklar vardır. Tabiri caizse ağzını açmış timsahlar bizi beklemekte. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren, dünyaya gönderildiğimiz andan itibaren, Ağzını açmış timsahlar ve canavarlar bizi bekler. Bir takım, bir kısım canavarlar, timsahlar yani bizlere mani olacak, bizleri engelleyecek insanlar veyahut gruplar olacaktır. Bunların başında kişinin ailesi gelir. Yani en büyük timsahlardan birisi, en büyük canavarlardan birisi kişinin nedir? Ailesidir. Yani kişinin ailesi çocuk belli bir yaşa geldikten sonra belli bir meseleyi öğrenmeye başladıktan sonra muhakkak surette toplumdan almış olduğu babasından, atasından almış olduğu o kültürü, o dünyaya bakış açısını, o fikri, o zihniyeti ne yapacak? Çocuk üzerinde engel çocuk üzerinde uygulamaya başlayacak. Yani tabiri caizse ya kişinin ailesi çocuğu Rabbine karşı yaklaştırmaya çalışan bir Etçi olacak ya da Allah muhafaza Rabbinden uzaklaştırmaya çalışan bir engel olacak. İkincisi ise toplumdur arkadaşlar, toplum. Toplum bizi engellemeye çalışacak. Şimdi herkeste şöyle bir düşünce vardır. Ya şöyle yaparsak acaba toplum bize ne der? Şimdi meseleye biz Müslümansak İslami pencereden bakmamız gerekir. Allah ve Resulü acaba ne der diye bakmamız gerekirken biz ise toplum penceresinden bakarız. Acaba bunu yaparsam toplum ne der, toplum beni nasıl karşılar? Veya hayatımızı toplumun istediği şekilde sürdürmeye çalışırız. Misal olarak söylüyorum, insan giyeceği veya işte, e, elbiselerle alakalı olabilir veya ne bileyim saç tıraşıyla alakalı olabilir, tavırlarıyla alakalı olabilir. Bunları yapacağı zaman topluma danışır. Der ki acaba böyle giysem toplum bana güler mi? Veya saçımı şöyle tıraş ettirsem toplum bana güler mi? Kafama takket taksam toplum bana güler mi? Şalvar giysem güler mi Veya Farklı farklı şekillerde yani giyiminden kuşamından başlayarak hayatının tüm anını ne yapar kişi topluma sorar. Veya bir evlenecektir, ev dizecektir. Yatak odasının şöyle olması lazım. Gördük insanlar gördüğü zaman ya böyle yatak odası mı olur dememesi lazım. İşte oturma odasının şöyle olması lazım. Böyle oturma odası mı olur? Toplum ayıplar diye evimizin içini rahi topluma göre şekillendirir olduk. Burada ne yapıyor? Toplum canavarı bizim önümüzde. Toplumu aşamıyoruz. Niçin? Çünkü şimdi meselenin başında dedim toplumdan ayrı kalamayız. Doğru. Ama toplumu kendimizi topluma değil toplumu bize uydurmak zorundayız. Biz kendimizi topluma uydurursak birçok şeyin farkına varmadan Allah muhafaza topluma uymuş hayatımızı kaybetmiş gitmiş oluruz. Onun için yani insan Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu bu hayatı yaşarken kesinlikle hayatına aile açı, aile penceresinden veya toplum penceresinden bakmaması gerekir. Diğer bir etkense mesela bizleri biraz daha taassup yapıp cahili düzenin üzerinde e, kalmaya zorlayan veyahut eski yanlışlarımızı bir türlü çizdirmeyen, eski, eski yanlışlarımızın üzerinde devamlı bizi dura duraklatan şeyden birisi de tarihimizdir. Deriz ki mesela tarihimizle övünürüz biz. Kendi yapmış olduğumuz, kendi yapacağımız şeylerle değil, tarihimizle övünürüz. Deriz ki bizim ecdadımız Viyana kapısına kadar dayanmıştır. Bizim ecdadımız işte bilmem kaç kitada hüküm sürmüştür. Bütün devletleri dize getirmiştir deyip ecdadımızın şeyiyle övünürüz. Veyahut ecdadımızın yapmış oldukları şeylerin doğru veya yanlış olduğunu hiç sorgulamadan ecdad böyle yapmıştır. Biz de ecdadın pesinden gideriz. Atamız dedemiz böyle yapmıştır, atamız şöyleydi böyle deyip kesinlikle onların o güdüğünden kurtulamayız. Yani hayata tarih penceresinden bakmış oluruz bu sefer. Ya aile penceresinden, anne baba penceresinden, ya toplum penceresinden, ya tarih penceresinden. Bu pencereleri farklı farklı şekilde isimlendirebiliriz. Maksat ne? Maksat hayata bizler Allah ve Resulünün penceresinden, vahiy penceresinden bakmamız gerekir. Yani eğer bizler toplumda yaşayacaksak toplumu ıslah etmek üzere toplumda yaşayacağız. Yoksa kendimizi topluma benzetmek için kesinlikle böyle bir şey yaşamayacağız. Evet ve bugünkü okuyacağımız hadis de bu tabiri caizse timsahlarla, canavarlarla bizim hayatımızda etki yapacak olan bu etkenlerle mücadeleyi sunan hadislerden birisidir. Mücadeleyi sunan hadislerden birisidir ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hayatın bakış açısının vahiy olduğunu, hayatın bakış açısının kitap ve sünnet olduğunu bu şekilde hayata bakın ve bu doğrultuda ise önünüze gelen münkeri değiştirin, iyiliği emredin diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bugün bunu emretmiştir. Şimdi hadisin ilk kısmında diyor ki sizlerden kim bir, kim bir kimse bir münker görürse, Bir kötülük görürse onu değiştirsin. Şimdi bizlerin kötülüğü değiştirebilmesi için ilk önce o münker dediğimiz şeyi tanımamız lazım. Kötülük nedir? Yani tanımamış tanımadığımız bir şeyi nasıl değiştiririz biz? Peki kötülüğün kötülük olduğunu bilebilmek için kötülük olduğunu anlayabilmek için ailemize mi soracağız? Ey anne baba bu hayatımdaki şu şeyler kötülük müdür değil midir? Annemize babamıza mı soracağız? Yoksa Topluma mı soracağız? Ey felanca, ey ileri gelenler, ey aşiretler bu yapmış olduğumuz şey doğru mudur, değil midir? Bunun adı münker midir? Bunun adı maruf mudur, iyilik midir? Topluma mı soracağız? Veya tarihimize mi soracağız? Yoksa Allah'a ve Resulüne mi soracağız? Yani ilk önce münkeri bir tanıyalım. Yani kendisini değiştirmek üzere mücadele vereceğimiz, hayatımızı o mücadele üzerine bina edeceğimiz, o münkeri bir tanıyalım ilk önce. Münker nedir? Kötülük nedir? Hangi kötülükten biz insanları engelleyeceğiz? Bilmediğimiz hangi kötülükten insanı engelleyebiliriz? Misal olarak söylüyorum. Yazın şiddetli sıcağında bir kişi hanımını almış yanına kara çarşafı giydirmiş dışarının ağzıyla konuşuyorum kara çarşafı giydirmiş burnuna kadar kapatmış 40 derecelik sıcakta işte kadın buram buram terleyerek yolda yürüyor. Biz bu atmosferi gördüğümüz zaman Bu atmosferi gördüğümüz zaman bunun münker mi yoksa maruf mu? Münkerse nasıl mücadele vereceğiz nasıl bir değişiklik yapacağız? Bunu nasıl anlayacağız? Bu münker midir, maruf mudur? Yani 40 derecelik sıcakta kadına o şekilde kapanmayı emreden kadının ailesi mi? Toplumu mu? Tarihi mi? Yoksa Allah Azze ve Celle'ye mi? Bakın burada biz eğer öğreneceğimiz münkeri vahiy kaynaklı öğrenirsek, Allah ve Resulü kaynaklı öğrenirsek o zaman münker öğreneceğiz. Gözümüze her ne kadar bizim münker gibi gözükse de bu iyiliktir diyeceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu kitabında emretmiş deyip onu değiştirmeye kalkışmayacağız. Yoksa bilmesek onun münker veya maruf olduğunu o Allah katında maruf olan, iyi olan bir şey biz ise kadına zulmüyor diye adama bak 40 derecelik sıcakta kadına çarşaf giydirilir mi deyip direkt münker olan bir şey zannederek Kadının üzerindeki çarşafı çıkartmaya mı çalışacağız? Bunun bunun e, iyilik olduğunu veya münkeri değiştirmek olduğunu mu algılayacağız? Böyle bir hataya düşmemek için o zaman münkerleri, kötülükleri ve iyilikleri ne yapacağız? Ayırt etmeye çalışacağız. Veya bir kişi çocuğunun ayağını işte komşusuna gitmekten veya kahveye gitmekten kesmek için evine televizyon alıyorsa onu gidip tebrik mi edeceğiz? Helal olsun sana be. Çocuğun ayağını kahveden kestin. Ne yaptın kahveyi evine getirdin deyip onu tebrik edeceğiz? Veya onun kötülük olduğunu öğrenip ona göre yapılması gereken muameleyi mi yapacağız? Onun için bilmemiz gerekiyor. Kötülük ney? Münker ne Neyi değiştireceğiz? Neye göre değiştireceğiz? Evet. Kimi kötülükleri ve iyilikleri aileler belirler. Kimi kötülükleri ve iyilikleri toplum belirler. Kimisini tarih belirler. İnsanlar ise toplumun kötü dediğine kötü der. Ailenin kötü dediğine kötü der. Tarihin kötü dediğine kötü der. Ama halbuki bilmez ki vahiyde Allah ve Resulü onun iyi olduğunu söylüyor. Onun için biz o zaman kötülüğü tespit etmek için nereye başvuruyoruz? Vahiye başvuruyoruz Müslümanlar. İyiliği tespit etmek için vahiye başvuruyoruz. Akıllarımıza, mantıklarımıza, ailemize, toplumumuza veyahut tarihimize sunmuyoruz. İyiliği ve kötülüğü tespit etmek için Allah'a ve Resulüne başvuruyoruz. Vahiyye başvuruyoruz. Vahiy ne yapıyoruz? Hayatımızda canlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü vahiy tamamen bizim hayatımızdaki doğruları ve yanlışları tespit eden bir bilgidir. Evet, şimdi münkerin ne olduğunu anladık. Şöyle anladık. Yani münkerin nereden öğrenileceğinin kaynağını anladık. Aileden, toplumdan, tarihten veya falan filancadan değil, münker vahiyden öğrenilir. İyilik ve kötülük vahiyden öğrenilir. Kitap ve sünnetten öğrenilir. Allah ve Resulünden öğrenilir. Bunu bildikten sonra hadise tekrar dönelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sizlerden bir kişi bir münker görürse onu değiştirsin. Burada içinizden alim olanlar bir münker görürse o kötülüğü değiştirsin. İçinizde yaşlı olanlar gençlerin bir kötülüğünü görürse onu değiştirsin. İçinizde sadece erkekler değiştirsin. Sadece bayanlar değiştirsin. Sadece küçükler değiştirsin, sadece hocalar, hacılar, filancalar filancalar değil. içinizde kim bir münker görürse onu değiştirsin. Çocuksa çocuk ufak yaştaki arkadaşının münkerini değiştirsin. Gençse genç yaştaki arkadaşının münkerini değiştirsin. Kadınsa kadının münkerini veya erkeğin münkerini değiştirsin. Yani bu hadiste herkes muhatap Müslümanlar. Sadece hocalar veya alimler veya davetçiler değil. Hepimiz davetçiyiz, hepimiz tebliğciyiz, hepimizin görevi bu. O zaman hadisin muhatabı kim? Sadece ben değilim. Hadisin muhatabı sadece sen de değilsin. Hadisin muhatabı hepimiziz. Peygamberin risaletini kabul eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna inanan tüm müminler bu hadisin muhatabıdır. Bu hadisin muhatabıdır. Peki yani nasıl değiştireceğiz? Hangi şekilde değiştireceğiz? Tabi değiştirmenin de Şimdi münkeri öğrendik. Münkeri öğrendik. Değiştirecek olan kişileri de öğrendik. Kim değiştirecekmiş? Biz değiştireceğiz. Başkası değil. kendi Herkes kendi nefsinde ve dışarıdakileri değiştirecek. Muhatap biziz. Bakın nasıl değiştireceğiz? Onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle öğreneceğiz. Yani bunun sırası nedir? Tertibi nedir? Metodu nedir? Biçimi nedir? Nasıl bir hitapla, nasıl bir şekilde, nasıl bir olayla değiştireceğiz? Direkt bir münker gördüğümüz zaman böyle tepeden aşağı iner gibi kılıçla biçecek miyiz? Yoksa Yani hangi bir üslupla, hangi e, yolu takip ederek o münkeri değiştirmeye çalışacağız. <gülüyor> evet. Yine oraya geçmeden önce, ona geçmeden önce bir hususa hatırlatmak istiyorum. Hadiste muhatabı anladık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden bir kişi bir münker görürse yarın değiştirsin, bir hafta sonra değiştirsin, bir ay sonra değiştirsin önümüzdeki sene değiştirir, bu sene kalsın Veya işte şimdi olmaz ortamı değil... ...başka ortamlarla değiştiririz... ...ya şu an değil ortamı olmaz gibisinden... ...işte yarın değiştiririz gibisinden... ...böyle vakit teyfin ederek bir değiştirme de... ...söz konusu değil... ...Rusulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...burada hemen değiştirsin diyor... ...sizlerden birisi bir münker görürse ...hemen değiştirsin... ...yükse i̇şte bekleyip... ...aylar sonra yıllar sonra hele gideyim ben bir ilim talep edeyim... ...ondan sonra bakarız... ...icabına ondan sonra münkeri değiştiririz değil... ...ortamımızda bir kötülük varsa... Değiştirmeye gayret edeceğiz. Çalışacağız. Yani ertelemeyeceğiz. Bugün olmazsa yarın değiştiririm. Bu sene olmazsa bir dahaki sene değiştiririm demeyeceğiz. Münker'i gördüğümüz anda, kötülüğü gördüğümüz anda kendimizdeyse kendimizde, karşı taraftaysa karşı tarafta değiştirmek için mücadelemizi vereceğiz. Çünkü Müslümanlar yani bu ıslah olayı, münker'i değiştirmek, iyiliği insanlara emretmek Davet yapmak bizim mesleğimiz. Ve bu meslek ile Allah Azze ve Kur'an'da bizleri övmüş. Bu meslekle, bu meslekle, bu tutumla, bu yolla Allah Azze ve Celle bizleri övmüş. Bizi yaratan Rabbimiz, düşünebiliyor musunuz? Bizi yaratan Rabbimiz bizi övmüş. Neden dolayı? Sizler insanları ıslah ediyorsunuz. Sizler insanlara hakkı anlatıyorsunuz. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs <Sessizlik> Sizler insanlar arasındaki en hayırlı ümmetsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine söylüyor. Yani bize söylüyor. Diyen kim? Rabbimiz söylüyor. Allah azze ve celle söylüyor. Diyor ki sizler insanlar arasında en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların en hayırlısı sizsiniz. Peki durduk yerde Allah azze ve celle bizi övüyor mu? Yoksa bu, bunun bir bedeli mi var? Bunun bir karşılığı mı var? Bu övgüye herkes bir muhatap yoksa bu vakfı yerine getiren insanlar mı muhatap? O zaman ayetin devamından anlıyoruz ki Allah azze ve celle'nin bizden övgüyü hak edebilmemiz için bizden istemiş olduğu bir vasıf var. Birinci vasıf, te'murûne bil ma'rufi ve tenhevûne anil münker. İyiliği emredersiniz, kötülükten yasaklarsınız, kötülükten nehyedersiniz, kötülüğü engellersiniz. Yani sizler iyiliği emretmiş ve kötülükten de nehyetmiş olduğunuz müddetçe insanların en hayırlısısınız. Kötülükten insanları sakındırdığınız müddetçe her ne şekilde olursa olsun, her ne ile olursa olsun, az da olsa, çok da olsa insanlardan kötülüğü engellemeye çalıştığınız müddetçe ve insanlara iyi olan şeyleri anlattığınız, iyi olan şeylerle insanların önüne çıktığınız müddetçe Rabbimiz diyor ki sizler insanların en hayırlısısınız. Sizler en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü bizler emri bilme'ruf ve nehyi anil mülker yapıyoruz. Daha ve tukminune billah ve iman ettiğinizden dolayı. Allah'a iman ettiğinizden dolayı. Şimdi dikkat edersek, şimdi, bak, konunun başına dedik ki biz toplumuz, Toplumdan kesinlikle ayrılamayız. Toplumla iç içe yaşamak zorundayız. Allah Azze ve Celle bizi bu şekilde gönderdiği için, düşünün, bu ayette Allah Azze ve Celle emri bil maruf ve nehyanil münkeri imanın önüne almış. Sizler hayırlı ümmetsiniz. Neden dolayı Allah'a iman edip sonra emri bil maruf ve nehyanil münker yaptığınızdan dolayı değil de, sizler hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü siz ilk önce emri bil maruf ve nehyanil münker yapar. Sonra Allah'a iman edersiniz deyip Allah Azze ve Celle sıralamada kötülüğü yasaklamayı ve iyiliği emretmeyi ön plana çıkartmış. Yani bizim hayırlı ümmet olabilmemiz için birinci vasfımız kötülüğü engellemek. İkinci vasfımız Allah'a iman ve ima, İslam'ın gerekli olan şeylerine iman etmek ve amel etmektir. O zaman bu vasıfları unutmayacağız. Biz madem ki Allah Azze tarafından böyle övülmüş bir insan topluluğuyuz. Övülmüş bir milletiz. Övülmüş bir ümmetiz. Bu övgünün sebebi olan vasıfları kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz. Yani günlük hayatımızda dünya için vermiş olduğumuz çabanın çabanın onda birini ahiret hayatı için vermiş olacak. Hepimiz biliyor. Çünkü herkes kendisinin dünyadan neler yaptığını, kaç saat çalıştığını, kaç saat dünya için mücadele verdiğini herkes biliyor. Bu hayatın bir Cilvesi doğru. Allah Azze ve Celle insanları bu şekilde göndermiş. Çalışsınlar, ailelerine baksınlar, maişetlerini kazansınlar, helal bir rızık kazanak aileye, ailelerini kimseye muhtaç etmesinler. Doğrudur ama asıl maksadımızı kesinlikle unutmayacağız. Asıl maksadımız bizim bu. Allah'a ibadet ve ibadet de gereğinde de insanlara iyiliği emredi. kötülükten kötülükten onları nehyetmek, yasaklamak. <gülüyor> Evet şimdi dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel manada burada kötülüğün değiştirilmesini bizlerden istiyor. Bir kötülük görürseniz büyük kötülüğü değiştirin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kötülüğün değiştirilmesi isterilmiş. Peki hadisteki sıraya göre mi hareket edeceğiz yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize göstermiş olduğu başka olaylarla alakalı sırayı mı tercih edeceğiz? Hadisteki sırada ilk önce elinizle değiştirin, sonra dilinizle, sonra kalbinizle değiştirin diyor. İlk önce elinizle, sonra dilinizle, sonra kalbinizle. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce dil ile değiştirmiş, ondan sonra yeri geldiği zaman, eliyle yeri geldiği zaman da kalbiyle buğz etmiş. O zaman... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değiştirme ile alakalı meselelerine bakıp kendimize hüküm çıkaracağız. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle birlikte yemek yerken çocuklardan birisi sol eliyle yemek yiyor. Resulullah selam çocuğun eline vurup böyle bırak o kaşığı sol elle yemek yener mi demiyor. Güzel bir dile diyor ki sağ elinle ye çünkü sol el şeytanın elidir. Sol elle yemek yemek caiz değildir. Güzel bir dille Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada değişikliği neyle yapıyor? Dille yapıyor. Direkt eliyle müdahale etmedi bakın. Çocuğun eline vurup kaşığı düşürmedi. Ve çocuğun elinden direkt sol elinden kaşığı alıp sağ eline vermedi. Ne dedi? Dil ile dil ile bir değişiklik yaparak dedi ki sağ elinle Yani onun için biz bu e, değişiklikle alakalı meselemizde sırayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatındaki yapmış olduğu o değişikliklere nazaranla bakarak yapmamız gerekir. Veya bir kişi diyelim ki içki içiyor. Gittik ki bir arkadaşın yanına tezgah kurmuş içki içiyor. Direkt o içki şişesini alıp kırıp böyle veya kafasına vurup kafasında kırmak mı münkeri değiştirmek? Veya sofrayı dağıtmak mı? İşte ne bileyim sofrayı böyle kaldırıp bütün bardakları işte... Şişeleri kırıp dağıtmak mı münkeri değiştirmek yoksa güzel bir dille anlatmak mı? ve Bir de şu da önemli. Şimdi davetçi davetçiysek davetin her türlü metodunu, her türlü inceliklerini bilmek zorundayız. Şimdi Allah Azze ve Celle serhoşun bir şey almayacağını bildirmiş ayette. Serhoş bir şey sizden işitmez, duymaz. Serhoşa bir şey ifade edemezsiniz. Onun için demiş ki, içkinin daha tam olarak haram olmadan önceki ayetinde serhoşken namaza yaklaşmayın. Ta ki demiş olduğunu, söylediğiniz sözleri bilinceye kadar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَا اَنْتُمْ سُكَارًا Serhoşken namaza yaklaşın. Hatta تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ Ta ki söylediklerini bilinceye kadar. Bir gün Hamza radıyallahu anh, daha önce belki anlatmışımdır. Mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Fatıma'yı Ali radiyallahu anh ile evlendirirken Ali radiyallahu anh Ey Allah Resulü benim hiçbir şeyim yok ben nasıl geçineceğim yani hiçbir şey malik değilim dediği zaman Resulü Aleyhisselam iki tane deve vermiş demiş ki al bunları işte odun top, odun taşı ne bileyim ee, bir, bir türlü ticaret yap bunlarla geçimini kazanmaya çalış Ali radiyallahu anh da o şekilde devam ederken bir gün daha içkinin haram olmadığı içkinin yani tam net olarak haramlığının gelmediği bir günde cariyesine bırakmış develerini İş icabı gitmiş. Hamza radıyallahu an ise içki daha haram olmadığı için serhoş içmiş. Serhoş bir şekilde işte orada kadın ciğerden miğerden falan bahsederken serhoş kafayla ciğer kelimesini duyunca direkt eline bir şey alıyor. Hayvanın böğrünü deliyor, devenin ikersinden ciğerini çıkartıyor. Kadına veriyor al sen ciğer dedin sana ciğer diyor. Ali radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki Allah'ın Resulü böyle böyle yapmış Hamza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor Hamza'nın yanına radıyallahu anh. Diyor ki ey Hamza nasıl böyle bir şey yaparsın? Yani kızıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasihat ediyor ve kızıyor. Orada kızdı, kızarken Hamza radıyallahu diyor ki Hazreti Ali ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sizler daha düne kadar Abdülmuttalib'in kuluyduğunuz. Size ne oldu da şimdi böyle konuşuyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor bakın. Yani iman etmiş bir sahabe bu. Peygamberin amcası iman etmiş. Diyor ki sizler daha düne kadar Abdülmuttalib'in yani kendi babasının, dedelerinin Kuluydunuz. Size ne oldu da böyle konuşuyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki Hazreti Ali, ey Ali o şu an serhoş ne dediğini bilmiyor, gidelim. sözlü Sözle söyledik anlamıyor. Hadi gidelim ikimiz birden dövelim Hamza'yı. Resulullah sallallahu aleyhi böyle şey dememiş. Serhoş, serhoş adama ne anlatsan anlamaz. Ta ki kendine gelinceye kadar onu bırakıyorlar. Mesele anlattıktan sonrasa ben mi böyle söyledim diye. Pişman oluyor Hamza radıyallahu aleyhi Onun için yani bizler davet yaparken davet yaparken hikmetini araştırmak zorundayız. Hangi şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yapmak zorundayız. Kumar oynayan bir adam masada yakaladık mı pataküte dalıp "Nerede bak işte münkeri ortadan kaldırdık. Münker diye bir şey kalmadı." böyle bir değişiklik yapılmaz. Güzel bir dille Firavun o kadar zalim olmasına rağmen, o kadar zulüm etmesine rağmen Allahu Teala diyor ki Musa'ya "Kardeşinle birlikte Firavuna git, yumuşak söz söyle. Umulur ki arınır." Umulur ki anlar. Yumuşak söz söyle. Kaba söz söyle. Git onlara saldır. Demiyor Allah Azze ve Celle. Fekûlâ kavlen leyyinen. Yumuşak söz söyleyin ona gidin. Yani davette kötülüğü kaldırmakta ve iyiliği emretmekteki metodu çok iyi bileceğiz. Kaba bir şekilde, kötü bir yüz ile insanları kırar vaziyette iyilik emredilmez Müslümanlar. Ya ben iyi şey söylüyorum. Sen iyi söylüyorsun ama kötü bir şekilde söylüyorsun alacaksa da karşındaki muhatabın senin bu tavrından dolayı, bu şeklinden dolayı almayabilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi nasıl yaptıysa biz öyle yapacağız. Yani biz kötülüğü o şekilde halletmeye çalışacağız. Kötülüğü o şekilde müdahale yapacağız. O zaman biz buradan anlıyoruz ki kötülüğü değiştirmedeki sıralama neymiş? İlk önce elle değil de dille kötülük değiştirilir. İlk önce el değil, dille kötülük değiştirilir. Dille olmazsa yerine göre elle yerine göre ise kalb ile vuz yapılarak o ortamdan ayrılınır. Evet. O serhoşluk ayetiyle alakalı ufak bir not söylemek istiyorum. Şimdi dikkat edersek orada Allah Azze diyor ki serhoş namaza yaklaşmasın ta ki Söylediğini bilinceye kadar. Söylediğini bilinceye kadar. Yani namazda Rabbinin huzuruna geçtiği zaman Allah ile konuşacak ya bu kişi. Allah'ın huzuruna geçecek ya. Allah'ın huzurunda ya. Söylediğini bilinceye kadar. Söylediğini bilinceye kadar ne yapmasın? Namaza yaklaşmasın. Yine bir gün sahabelerden başkası serhoş bir şekilde imanlık yapıyor. Serhoş olmuş imanlık yapıyor. İmamlığa, i̇manlığa geçmiş. Gulye-i <gülüyor> Yuhel Kafir'un suresini okumaya başlıyor. Biliyorsunuz Gulye-i <gülüyor> Yuhel Kafir'un suresi Hani biraz birbirine benzeyen ayetler ve kelimeler olduğu için zor bir suredir. Orada o sahabe serhoşken diyor ki işte kafirlerden için Allah azze ve celle diyor ki peygamber selamünaleyküm diyor ki onlara da ki ben sizin taptığınıza tapmam siz de benim taptığıma tapmazsınız. O sahabe diyor ki ben sizin taptığınıza taparım siz benim taptığıma tapmazsınız. Ben sizin işte e, ibadet ettiğinizde ibadet ederim gibi böyle. Yani tamamen manayı değiştirecek bir şey söylüyor. O serhoş ne dediğini bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte zaten içkinin diğer haram ayeti bu olaylardan sonra, bu tip olaylardan sonra artık netleşiyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Bizler namaz kılarken demiş olduğumuz şeyleri bilmek zorundayız. Çünkü diyor ki söylediğinizi anlayıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Peki yani ilk önce kendi nefsime söylüyorum sizi sonra Müslüman kardeşlerime söylüyorum. Bizler serhoş muyuz ki Namazı nasıl kılıyoruz? Namazda ne dediğimizi bilmiyoruz. Namazda ne söylediğimizi anlamıyoruz. Serhoşmuş bizler yani. <gülüyor> namazda demek? Namaz Allah'ın huzuruna geçip Rabb ile konuşmak demek. Allah'tan o anda Allah Azze ve Celle'nin sana emretmiş olduğu bir ibadeti yaparken o ibadetin feyzini almak demek. O kulluğun tabiri lezzetine varmak demek. Namaz bu demek. Serhoşken namaza yaklaşmayın illetine çünkü dediğinizi bilmiyorsunuz. O zaman Namazda bizden istenilen şey dediğimizi bileceğiz Müslümanlar. Dediğimizi bile, bileceğiz. Yani kul ya eyühel kafirun derken dediğimizi bileceğiz. Allah ile konuştuğumuzu bileceğiz. Allah'ın huzurunda olduğumuzu bileceğiz ki o namaz bize fayda versin. O namaz bize fayda versin. Ona akıllarımız başka yerlere gitmesin. Fatiha'nın manasını en azından en azından ezberle bildiğimiz surelerin manasını her ne kadar Arapçada çıkartamasak da ezbere bildiğimiz surelerin manasına aşina olup, namazda Allah ile konuşur gibisinden o ayetlerin manasını düşüneceğiz. Çünkü söylediğini anlayıncaya kadar, söylediklerinizi anlayıncaya kadar namaza yaklaşmayın diyor. Namazda söylediğimizi anlamaya çalışacağız. Evet. Bir de münkeri değiştirirken ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin metodunu kesinlikle hayatımızda uygulayacağız. Bu hadisi hayatımıza koyacağız. Bu işte zaten benim anlatacağım kişi kötülüğünü görüp değiştirmek üzere ona gideceğim kişi zaten bunun münker olduğunu biliyor gibi şeytanın vesveselerine katılmayacağız. Mesela biz şimdi biliyoruz ki felanca kişi faiz alıyor. Felancak ki faizle alışveriş yapıyor. Ya zaten bu adam faizin haram olduğunu biliyor. Niçin beni gönderiyorsun ben o adamın bir daha faizin haram olduğunu söyleyeyim? Veya içki içen birisini gördüğün zaman bu adam zaten içkinin haram olduğunu biliyor. Niçin daha söyleyeyim? Veya aklımızda herhangi bir münker. Zaten biliyor yani bu adam. Böyle demeyeceğiz. Bunu diyenler helak oldu. Bunu diyenler helak oldu. Yahudi Yahudiler Veya İsrailoğullarından birçok millet bu sebepten dolayı helak oldu. Uyardık bunları biz kaç sefer uyardık dediler. Kaç sefer uyardık dediler. Gitmediler bir daha onlara tebliğ yapmadılar Allah Azze ve Celle de onları Allah korusun maymuna ve hınzıra çevirdi. İsrailoğullarının helakına Allah Azze diyor ki Kânû lâ yetenâhevna an münkeril faalûh. Yapılan münkeri onlar nehyetmiyordu. Yani bir münker gördüğü zaman onlar artık O münkeri engellemeyi terk etmişlerdi. Allah Azze ve onlara lanet etti. Allah Azze ve Celle de onları helak etti. O zaman ya felanca biliyor zaten ne, ne ne gerek var anlatmaya. Felanca namazın farz olduğunu bilmiyor mu kardeşim? Niye söyleyelim ki namaz kılsın bu adam bir daha? Orucun farz olduğunu biliyor. Niye söyleyelim oruç tutsun? Değil. Nuh Aleyhisselam 950 sene belki 100 bin sefer gitti bir kişinin kapısına. Dedim ki ben bunu 10 bin sefer anlattım hala anlamadı. Daha gitmem demedin Nuh Aleyhisselam. 950 sene çalmadık kapı bırakmadı. Bu da bizim vesvese vererek kesinlikle bizi ne yapmayacak? Bu davetten engellemeyecek. Velev ki bilsin söyleyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin metodunu uygulayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metodu gereğince biz öyle davet yapacağız, öyle davet yapacağız ki ya karşımızdaki Ebu Cehil gibi geberecek cehenneme gidecek ya da Ebu Süfyan gibi iman bulup hidayet bulup ne yapacak? İman edecek. Ya ne demek? Şunu demek istiyorum. Bizden bir kişinin kapısına davet için o kadar çok gideceğiz ki bıkmayacağız. O adamın eceli geldiği zaman öldüğü zaman ancak bizden kurtulacak ki Ebu Cehil'in kapısına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölünceye kadar gitti. Ebu Sufyan'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20 sene boyunca davet götürdü. 20 sene boyunca Ebu Sufyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 3 tane büyük savaş yaptı. Hanım'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasını öldürdü. Hamza, Hamza radıyallahu anh'ın ciğerini çiğnadılar. Yani yapmadıkları şey kalmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine onlara davet etti. Yine onlara davet götürdü. Davet neticesinde ne oldu? İman ettiler. 20 sene sonra Ebu Süfyan iman etti. İkrime iman etti. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki biz bunların içerisinde 13 sene kaldık. 13 sene boyunca bunları Allah'ın dinini anlattık anlamadılar. Bundan sonra bunlara davet yok. Veya sahabeler böyle bir yol gütmediler. Biz davet edeceğiz. Karşı tarafın biliyor olması, karşı tarafa 100 sefer davet götürmüş olmamız bizi kesinlikle bundan engellemeyecek. Bir, bir hadis-i şerifte Resulullah Sallallahu diyor ki, kıyamet günü iki kişi Allah'ın huzurunda tartışmaya başlar. İki kişi Allah'ın huzurunda tartışmaya başlar. Birisi der ki, Ey, ya Rabbim bu falanca kişi ben kötülük yaparken benim önümden geçerdi, geçerdi bana bir şey söylemez. Öbürü der ki, diyor, ey, Allah Resul, ey, ey Allah Azze ve Celle yalan söylüyor. Ben onu 100 sefer uyardım. Yüz sefer bu işi yapmaması için onu uyardım. Ondan sonra diyor bıraktım. Ondan sonra uyarmamayı bıraktım. O diyor ki Allah katına diyecek ki diyor niçin 101 birinci sefer uyarmadım? Belki 101 seferinde hidayet bulacaktım. Belki 101 birinci seferinde senin benim ayağıma gelmenin 101 seferinde belki ben doğruyu anlayacaktım. Vallahi hayatımızda Hayatımızda bu sahneler çok az rastlanan bir şeyler değil yani. Hayatımızda çok ben kendi ailemden, kendi sülalemden biliyorum. 10 sene, 15 sene boyunca devamlı ben söylemişim insana, devamlı anlatmışım. 15 sene önce birisi hiç İslam'a yani ilimsiz birisi sadece birkaç tane meseleye hakim olan birisi gitmiş demiş ki bak namaz kılmak gerekir. Allah'a ibadet etmek gerekir. Dünya bundan ibaret. Allah'a yönelmek gerekir demiş. Adam dine girmiş tutunmuş sımsıkı sarılmış senden benden daha sıkı sarılmış onun için biz bıkmayacağız 100 sefer mi 101 102 103 söyleyeceğiz her gün adam dükkanımıza bir şey almaya geliyor her gün söyleyelim biz bıkmayalım o bıkarsa bıksın davet ne zaman biter iki şekilde bitecek ya davet ettiğimiz muhatabımız müslüman olacak ya davet ettiğimiz muhatabımız müslüman olacak Allah'ın yoluna girecek Allah'ın ipine sarılacak ya da ölecek. Öldükten sonra daha davet edemeyiz zaten. Yani şunu demek istiyorum. Ya Ebu Cehil olacak ya Ebu Süfyan olacak. Biz Ebu Süfyan yapmaya gayret edelim. Elimizden geldiği kadar Ebu Süfyan olsun diye gayret edelim. He Ebu Süfyan olmuyorsa, eceli gelecekse, küfür üzeri ölecekse, Allah'ın dinini kabul etmeyecekse o zaman da Ebu Cehil olarak ölecek. Biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini yapmaya çalışalım. Utanmayalım, usanmayalım, bıkmayalım, anlatalım. Ve davet hususunda farklı farklı geliştirmeler, yenilikler çıkartmaya çalışabiliriz. Yani biz insanlara nasıl ulaşabiliriz deyip empati yapalım, bir araya gelip oturalım nasıl bir dille, nasıl bir şekilde, nasıl bir e, biçimde insanlara yaklaşsak da insanlar bizden etkilense deyip arayışlar içerisine girelim Bu bizim hayatımızda kesinlikle terk etmeyeceğimiz bir mesele. Müslümanlar bunu bu şekilde bilmek gerekir. Evet, yine e, bir iki ayet okuyup bitireceğim inşallah. Diyor ki Allah Azze ve Celle, şimdi e, hadisin devamında sizlerden bir kişi bir münker görürse eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle değiştirsin, gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın en az, en zayıf olan kısmıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Azze ve de bir ayette münker olan bir ortamla alakalı bir ayette diyor ki, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ O kitapta size şunu indirmiştir. Yani kitapta bize emir olarak Allah Azze ve Celle şunu emretmiştir, şunu buyurmuştur. Kitapta bize bunu aktarmıştır. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهُ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْسَهْزَعُ بِهَا Bir ortamda, bir toplulukta Allah'ın ayetleri inkar edilirse, Allah'ın ayetleriyle alay edilirse, böyle bir ortamdaysanız sizde, Yani birileri Allah'ın ayetiyle dalga geçiyor, birileri İslam'la dalga geçiyor, birileri Allah'ın ayetini inkar ediyor, birileri İslam'ın emirlerini, şiarlarını hafif alıyor. Yani İslam o ortamda <gülüyor> dalga konusu olmuşsa, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُودُوا فِي حَدِيثٍ O ortamın konusunu değiştirinceye kadar, o ortamdaki o mümkeri kaldırıp yerine marufun zikrini ortaya koyuncaya kadar, o ortamın o zikrini değiştirip yerine güzel olan zikri getirinceye kadar, orada oturmayın. Eğer başaramıyorsanız, hadiste dediği gibi kalbinizle değiştirerek, kalbinizle buğz ederek o ortamı terk edin. İbni Abbas mıydı? Allahu Alem. Bu hadisin şerhinde diyor ki, kalp ile değişiklik nasıl olur? Dilimizde gücümüz yetmedi, elimizde gücümüz yetmedi, kalbimizle değiştirmemizi istiyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Kalp ile değişiklik peki nasıl olabilir? Kalp ile değişiklik de o ortamı terk edip o ortama buğz etmektir diyor. Tamam ben kalb değiştiriyorum. Burada önümde içki içiliyor, bir tarafta kumar oynuyor, bir tarafta karı kız orada dans yapıyor. bir yani Bütün e kötülükler önümde, münker önümde. Ben kalben onlara buğz ediyorum, onlarla aynı ortamda oturuyorum. Bir taraftan birileri Allah'ın ayetine sövüyor, bir taraftan İslam ayaklar altına alınmış. Ben buğz ediyorum, kalbimle değiştirmeye çalışıyorum. Böyle bir buğz yok, böyle bir değiştirme yok. Gücümüz yetiyorsa yapalım, dilimizle davetimizi, elimizle mücadelemizi, gücümüz yetmiyorsa da ortamı terk edeceğiz. Yani kalp ile değiştirmek ortamı terk etmektir. Allah Azze ve Celle diyor ki Onlarla birlikte o ortamda oturmayın. Ta ki o ortamı değiştirinceye kadar. Ta ki onlar başka bir söze geçinceye kadar. Şayet diyor onlarla o ortamda oturmaya devam ederseniz ayetin devamını okuyorum. Şayet onlarla o ortamda <gülüyor> oturmaya devam ederseniz, bir taraftan münker yapılıyor, bir taraftan siz onlarla berabersiniz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. O ortama devam ederseniz o zaman diyor siz onlarla aynısınız. İnnekum <gülüyor> izemithhum aynı onlar gibisiniz. Aynı onlardansınız. İnna Allah camiul munafikin vel kafirin fi cehennem cemia. Muhakkak ki Allahu Zevcelle hem kafirleri hem de münafıkları cehennemde toplayacak diyor. Hem kafirler hem münafıklar. Münafıklar ne yaptılar? Müminlerin yanına geldiler bir renkle, kafirlerin yanına gittiler başka bir renkte. Müminlere başka bir söz, kafire başka bir söz. Yani ortamı değiştirmek, münkeri destetmek, iyiliği emretmek gibi bir şeyleri yoktu münafıkların. Allah Azze diyor ki, Allah kafirlerle münafıkları cehennemde toplayacak. Başka bir ayette, اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْاَسْفَلِ مِلَنَّارِ Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. Cehennemin ateşinin en şiddetli olduğu tabakadadır. Niye? Çünkü onların dışı başkaydı, içi başkaydı. Dıştan başka oynuyordu, içten başka bir şekilde buğz ediyordu. Evet bu kalp ile değiştirme meselesini bu şekilde anlayacağız. Yine buna benzer başka bir ayette diyor ki Allah Azze ve Celle وَاِذَا رَئِيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعَرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَدِيْتِنِ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun nezdinde biz müminlere. Onların Allah'ın ayetlerine dalmış alay eder bir vaziyette onları görürsen, Yani birileri çıkmış Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyor. İslam'ın şiarlarıyla dalga geçiyor. O şekilde bir şey yapar halde onları görsen onlardan yüz çevir. Onları terk et. Onlarla oturma. Onları terk et. Bu da Allah Azze ve Celle'nin başka bir ayetindeki emri. Onları terk et. Ta ki onlar başka bir söze geçinceye kadar. Diyelim ki bizim bulunmuş olduğumuz ortamda kötü bir şey anlatılıyor. Kardeş bu mesele Allah'ın ve Resulü'nün yasaklamış olduğu bir meseledir. Bu söz İslam'ın şiarlarını alçaltan bir sözdür. Bu söz İslam'a uymayan bir sözdür. Ya başka bir şey konuşalım ya da ben gidiyorum. Kusura bakma. Babamız olabilir, annemiz olabilir, arkadaş ortamımız olabilir, akrabalarımızın arasında oturuyor olabiliriz. Eğer o ortamda Allah'ın ve Resulü'nün hoşuna gitmeyen bir şey konuşuluyorsa ve biz de o ortamda isek, o ortamda isek Ya o sözü Allah'ın ve Resulü'nün rızasının olduğu bir söze çevireceğiz, değiştireceğiz ya da ortamı tehdit edeceğiz. Allah Azze Celle inşallah bu hususta yar ve yardımcımız olsun. Dinini hakiki manada anlayan, yaşayan, amel eden ve aynı seviyede de insanlara ulaştırmaya çalışan bizleri hakiki davetçilerden kılsın Rabbim. Ayaklarımıza sebat versin. İmanlı bir şekilde kendisine kavuşmayı bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme bihamdik. La ilahe illa enz. Nå står vi fort opp